Bugün günlerden pazartesi ve yine Açık Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Zeynep Kılıç karşımızda. Aslında Zeynep ablaya çok da yabancı değiliz. Yaklaşık bir 4-5 senedir birlikteyiz ve birbirimizi tanıyoruz. Ve bugün Gizem'le birlikte Zeynep ablaya merak ettiklerimizi soracağız. Merak ettiklerimiz derken aslında biz genel olarak dünya tarihinde aklımıza takılan yerden başlayarak bugüne kadar çocukluğu merak ediyoruz. Çok kocaman bir şey merak <gülüyor> ediyorsunuz şu an. 20 dakikada zaten konuşmalıyım. Ben de o kadarını bilmiyorum. Ayrıca Belki hani bir program daha çekeriz sonrasında ama tamam. e, gizem ne düşünür bilmiyorum ama benim asıl olarak e, programa girmeden önce de konuştuğumuz bir düşüncem var. <gülüyor> ve o da şu ki e, ben arkeoloji okuyorum ve antik Yunan'la haşır neşiriz klasik arkeoloji okuduğum için ve e, baktığım zaman antik Yunan ve o zamanlara dair çocukla ilgili hiçbir belgeye rastlamıyorum. Çocuk hı hı. savaşçı, doğar, kız çocuksa çok erken evlendirilir ve e, birçok metinde eğer çok önemli biri değilse ya da bir tanrıça değilse ismi geçmez. Hı hı. Erkek çocuk da belirli bir yaştan sonra çalışmaya başlar ve bu bir süre sonra Avrupa'da da böyle olmaya başlıyor. Avrupa'nın kurulmasıyla, milletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte fakat sonra bir şey oluyor hı hı. ve çocuk... Korunan, kollanan, üstüne e, ülkelerin imzalar attığı bildirgelere sahip olan ve e, belki de insandan önceye konulan, büyük insandan önceye konulan bir kavrama dönüşüyor. Hı hı. Gezem ne düşünür bilmiyorum ama ben bunu çok merak ediyorum. Bir anda bir değişim var ve bu değişim süreci nasıl? Nasıl oldu diye merak ediyorsun. Senin var mı sanki böyle <gülüyor> bakınca sormak istediğin şey mi? denize katılıyorum. Ee, ya aslında şeyi çok bilmiyorum, ee, yani onu şöyle söyleyebilmek çok mümkün değil gibi geliyor bana, yani çocuk insandan önceye konulan dedin ya sen, Çok ondan emin değilim. Ee, çok büyük bir fark var elbette, hani tarihsel açıdan baktığımız zaman algı üzerinden, çocuğun ne olduğunu nasıl tanımlandığının algılanması üzerinden e, büyük farklar var. E, o da aslında temelde insanlığın tarihsel gelişimiyle bağlantılı bir şeyle ilgili bana sorarsanız. Hı hı. E, Şöyle bir yerden başlamak mümkün belki. Yani bütün bu değişimi açıklayabilecek en basit şey aslında çocukluğunda tıpkı kadınlık erkeklik yurttaşlık vesaire gibi bir toplumsal kurgu oldu. Yani şimdi biz çocuk diye düşündüğümüz zaman bizim aklımıza gelen nedir? Çocuk 18 nedir? Yaş ve altı. 0-18 yaş arasında yaşayan insan. Yaşayan, yaşayan insan. Okuyan. Cinsiyetini düşünmüyoruz çok. Sanki değil mi kız mı evet. erkek mi çok önemli. Değil. Köylü mü kentli mi? 18 yaşın altın olması yetiyor aslında. Yetiyor bizim için. Ee, en azından bizim hani e, daha çok bağlantılı olduğumuz, doğru olduğunu belki de bir anlamda düşündüğümüz sözleşme böyle söylüyor. Ama yani topluma baktığımız zaman mesela bu kadar net herkesin kafasında bir tane çocuk vardır diyebilir miyiz? Çocuk deyince herkes aynı şeyi mi düşünüyor acaba? ne Yani belli değişiklikler oluyor arada değil mi? Ya da en azından şöyle bir şeye de bakabiliriz. Ee, yani işte okula devam eden... 15 yaşında olduğunu varsaydığımız varsayalım bir çocuğun okula devam eden bir kız çocuğu olsun. Ama aynı kız çocuğu köyde yaşıyor olsa belki evleniyor olabilirdi. O yaşta evlendiriliyor olabilirdi. Hı hı. Olmaması gerektiği biçimde. Ve hatta çok yakında anne olacak da olabilirdi. Dolayısıyla aslında senin hani eski Yunan'dan getirdiğin şey bugün de yaşayan bir sürü çocuk var. Benzer farklılıkları vesaire. Ee, dolayısıyla bu aslında tekrar dönüp şeyi söyleyebilirim. Şöyle bir şey anlamına geliyor. Ee, yaşadığımız toplumda, küçük ya da büyük olabilir, e, yaşama biçimi, iş bölümü, insanlara verilen sorumluluklar vesaire her neyse çocuk dediğimiz şey de ona göre biçimleniyor. <gülüyor> yani birazcık buradan devam ederek söyleyebiliriz. yani Eski Yunan'da e, aslında eski çağlarda hani zaten yaş çok, e, ömür diyeyim daha doğrusu, yaş <gülüyor> çok doğru olmadı. İnsanların ömrü daha kısa olduğu için. Dolayısıyla 18 yaşına kadar çocuk olarak sayılabilmesi insanların mümkün değil bir yandan. Çok, çok erken ölüyorlar. Çok erken ölüyorlar. Yani eski Yunan için bir sayı bilmiyorum ama ortaçağ dönemleri için ortalama bir sayı biliyorum aşağı yukarı. Kaç yıl yaşıyordu insanlar diye baktığımız zaman. E, aslında bunu şeyden önce konuştuk ama siz, <gülüyor> siz söylemek ister misiniz? Mesela kaç aşağı yukarı kaçtı? 30-40 sanırım. 30-40 arasında yaşıyor insan. Yani 40 yaşına geldiği zaman zaten 30 yaşına itibaren yaşlı oluyorlar ve hani... E, ömürleri azalmış oluyor ve aslında ölüm de çok fazla o dönemde yani çok, çok ciddi hastalıklar var. hani belki filmlerden böyle <gülüyor> romanlardan falan biliyorsunuzdur ve bazı salgınları var cüzzam salgınları var kitleler halinde ölüyor insanlar dolayısıyla bizim şimdi kurduğumuz yaşam ölüm ilişkisi de yok o zamanki insan ölüm çok doğal bir şey. Biz şimdi birazcık daha mesafeyle yaklaşıyoruz ölüm aslında. Böyle olmasında hiçbir mahsuru yok elbette ama hani daha tanımadığımız, bilmediğimiz, korktuğumuz, istemediğimiz bir şey. Ama eski çağlara baktığımız zaman ölüm dünyanın en doğal şeylerinden bir tanesi çünkü herkes her dakika öyle biliyor çeşitli neden savaşlar çok vesaire vesaire. O yüzden aslında çocuk dediğimiz şeyde orta çağda belli belgeler bunu söylüyor. Daha doğrusu Philip Ariès diye bir sosyolog var Fransız ve bu bizim bunları tartışmamızı sağlayan kapıyı açan da o. Ee, söylediği şöyle bir şey diyor ki Orta Çağda çocuk denen şey 7 yaş yedi yaşına kadardı. Yani 7 yaşından sonra aslında yetişkinlerle çocuk arasında hiçbir fark kalmıyordu. Ne demek? Peki Bu... bunun yani aslında sebebi ne insan az olduğu için mi ve ömür kısa olduğu için mi 7 yaş? E, i̇nsanlar ölüyorlar Hı. ve insan yok. Aslında Hı -hı. insanlar azalıyor doğumdan. Doğumda da ölenler var çünkü. Hı -hı. Tabii nüfus aslında belli dönemlerde azalıyor, artıyor falan. Hı -hı. Ama yani hani insanların bir an önce üretimin içine iş gücü aslında. 7 yaşından var. sonra iş gücü evet. çocuk. Evet. Yani ister tarlada çalışıyor olsun ya da istiyorsa çocuk doğuruyor olsun. Hı -hı. Tarihin ilk başından beri bu iş birazcık böyle ayrılmış gibi görünüyor. Yani daha toplumsal cinsiyetle ilgili bir şey söylemek gerekirse hani erkeklerin... ...sürdürmesi gereken şey üretim dışarıda. Kadınların yapması gereken yeniden üretim diyebileceğimiz belki... ...çocuk doğurma ve çocuk yetiştirme temel iş bölümü bu tarihin ilk başından itibaren. Bir şey söyleyeceksiniz zannettim güzel ama <gülüyor> tamam devam ediyor Düşünüyorum. Tamam. Ee, ya çok hızlı gidiyorsan bu arada lütfen hani <gülüyor> durdurarak... Çok güzel gidiyor bence. Heyecanlanınca ben böyle oluyorum bu konuda birazcık. Ee, <gülüyor> Dolayısıyla üstüne düşen belli sorumluluklar var erkeğin ve kadının. Çocuk olduğu zaman da bu çok fark etmiyor. Çocukken de bu çok fark etmiyor diyeyim. Buna göre yetiştiriliyorlar. Yani kız çocuklar daha evi toparlamak, etmek ve bir an önce anne olmak için yani yetiştiriliyorlar. Yani aslında şey gözetilmiyor. Sen 7 yaşındasın, sen 10 yaşındasın değil. Sen kız çocuksun, sen erkek çocuksun, sen babana et, sen de evlen ve çocuk doğur. Tamamen öyle. Bir de eğitim dediğimiz şeyde dönüp bakmak lazım. Yani hani... Modern çağ ile orta çağın karşılaştırması aslında o açıdan çok ciddi şeyler veriyor, ipuçları veriyor. Okul falan diye bir şey yok. Eğitim diye bir şey yok. E daha doğrusu eğitim elbette var ama hani bizim anladığımız anlamda formal eğitim dediğimiz şey yok. Nasıl öğreniyor çocuklar herhangi bir şeyi? Yetişkinlerden birlikte Anla, yaparak. Yani kız çocuksa annesiyle birlikte anne ne yapıyorsa onu yapmayı öğreniyor ya da diğer kadınlarla köydeki belki. Erkek çocuksa erkeklerle birlikte sokakta, tarlada, orada burada vesaire öğreniyor. Ve 7 yaşın şöyle bir kritik durumu var. Hani hem yaş şeyiyle ilgili. Aslında bugüne vurup şimdi insanların 80 yaşın ya 80'e kadar yaşadığını varsayarsak 40 onun yarısı. Değil mi? Yani yarı yarıya ömrün az şeyinin yükseldiğini düşünürsek ee, demek ki aslında Şimdi benim matematiğim de çok kötü olduğu için buradan çıkamayacağım belki ama şimdi 18 yaş dediğimiz şey aslında 9 yaş. Evet. O, o çağlar için. Değil mi aşağı yukarı hı hı. doğru bir şey yaptım değil mi? Tamam. Ee, hikaye şöyle bir şey geliyor. Fiziksel olarak birazcık daha gelişip kendi ayakları üzerine durup hareket edebilir hale gelince ve aslında en temel şey kendini ifade edebilecek derecede iyi konuşmaya başlayınca. Artık çocuk değiller ve yetişkinler orta çağda insanlar. Yani aslında Çünkü... çocuk ne kadar erken konuşursa başıça o kadar erken yanıyor. <gülüyor> dedemiler başı yanmak mı bu çok bilmiyorum aslında Deniz onu şimdiki kafayla söylüyoruz şimdi biz diyoruz ki yani 18 yaşına kadar insanlar çocuktur gelişme evresindedirler ve yani ama göre o şartlar altına baktığımız zaman ne kadar iyi çalıştığını ne kadar iyi şartlarda çalıştığını ya da ne Hı -hı. kadar e, mutlu olduğunu ya sonuç olarak çocuk küçük belki hala dediğin gibi Zeynep hani modern bir Biraz düşünce öyle. sisteme sistemiyle bakıyoruz ama öyle bakıyoruz onun dışına çıkabilmemiz çok kolay değil aslında hiçbirimizin çok kolay değil ee, ama yani şeyi öngörebilmek lazım mesela hani orta çağda yaşayan insanlar iğrenç kötü çocuklara rezil davranan vesaire insanlar oldukları için öyle, da, öyle olmadı. Yani 7 yaşına itibaren çocuklar tarlada çalışmaya başlamalarının nedeni bu değil. Sistem öyleydi. Toplum düzeni öyleydi. Öyle yaşıyorlardı. Kendileri de öyle görmüşlerdi. Onlara da o yapılmıştı vesaire. Dolayısıyla yani hani birazcık bu şeyi düşünürken, e, meseleyi düşünürken o dönemin ihtiyaçları, üretim biçimi, yaşama biçimi, kültürel oluşumları vesaireyi göz önüne alarak değerlendirme yapmak ...daha doğru bir yerlere ulaşmamızı kolaylaştırabilir belki. Sen hep bir şey soracakmış gibi görünüyorsun Gizemciğim. <gülüyor> çok düşünüyorsun şu an. Soracakmış olurdu. gibi oluyorum ama aynı zamanda cevabı verdiğin için. Hızlı konuşuyor. tamam. Anlıyorum yani. Ee, Peki. Ya, he, söyle. Ha peki orta çağda durum bu şekilde hı hı. ve şimdi modern kafayla düşündüğümüz zaman da hı hı. pek anlam getiremediğimizi fark ediyoruz ama o arada bir süreç daha var hı hı. savaşların olduğu dönem <gülüyor> ve aslında savaşlardan sonra çocuk hakları bildirgesi hı hı. ortaya çıkıyor belki birazcık da ondan bahsedersiniz Zeynep abla yani ne oldu da hı hı. devletler böyle bir şey yaptı çocuk bu kadar önem kazandı herkesin gözünde daha önemli bir şey haline geldi diyorsunuz evet aslında şöyle bir şey söylemek mümkün belki. Temel toplumsal gelişiminle bağlantılı olarak hani orta çağdan çıkıp yeni çağ diyelim ya da modern çağ girmemizi sağlayan şeyler. Biraz çok tarih dersi gibi oldu ama hani Rönesans, Reform, Akıl Çağı, eğitimin başlaması Dinin, tek elinin <gülüyor> hep bunları tabii altını çizmek lazım. Avrupa için söylüyorum Hı -hı. bu arada. Yani dünyanın o tarihteki başka yerlerine de bakmak lazım. Yani Çin'de ne oluyordu? Osmanlı'da ne oluyordu? Ona da belki ikinci programda biraz daha bizim e, ülkemizde neler oldu, bizim topraklarımızda neler oldu onu konuşmak mümkün olabilir. Ya da Amerika'da ne oluyordu falan. Hani Hı -hı. Bunlara ayrı ayrıca bakmak lazım ama bizim bütün e, Türkiye'nin de modernleşme tarihi Avrupa ile paralel gittiği için belki e, çok anlamsız değil onu konuşmak. Şöyle bir şey oluyor aslında yani ilk önce eğitim denen daha doğrusu dinin tekelinden bilginin çıkmasıyla ilgili bir devrim denebilir hı hı. oluyor. Onun arkasından üretimin üretim modelinin değişmesiyle ilgili bir devrim oluyor. İnsanlar köyden kalkıp şehirlere gelmeye başlıyorlar. Çünkü tekelleşmeler oluyor toprakların... Ee, bir tek kişiler tarafından tekelleşme diyebileceğimiz bir şey o. Ele geçirmesi oluyor. Dolayısıyla köylülerin üretim yapabileceği toprak kalmıyor. O zaman bari şehre gidelim orada sanayi. Para kazanalım. İşte. Ya yani orada karnımızı doyuralım <gülüyor> demeye başlıyorlar. Orada insanlar biriktikçe sanayi artıyor. Çünkü artık daha büyük üretim alanları oluşturabilir hale geliyorlar. Para birikiyor vesaire vesaire. Hani bir çok birbirine bağlı etken var. Çocuklar açısından baktığımız zaman buradaki büyük dönüşüm şöyle bir şey oluyor. Aslında bütün o içinde yaşamaya alıştığımız sistem, alıştıkları sistem değişmiş oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Bir kere daha çekirdek aileye dönmüş oluyorlar. Bir evin içine giriyorlar anne baba çocuklar. Eskiden daha komünal, daha cemaatçi bir halde yaşarlarken. Dolayısıyla aslında çocuk sadece annesini ve babasını görür hale geliyor. Eğer evdelerse. Çünkü çoğu zaman olamıyor çalışmaları gerekiyor. Annenin de, babanın da çalışması gerekiyor. Dolayısıyla çocuklar aslında kendi başlarına kalmaya başlıyorlar. Ortalıkta bir sürü çocuk oluyor. Bunları bir yere toplayalım diyorlar. Nereye toplayalım? Okul. Okul ortaya çıkıyor. Aslında çocukların hepsinin bir arada ol ve orada birazcık daha eğitim almak vesaire gibi şeyler oluyor. Bu arada şeyin altını çizmek lazım. Okula giden ilk çocuklar aslında daha böyle orta sınıf ve erkek çocuklar. Daha gelecekleri kurmak vesaire anlamında. Daha alt sınıfa, işçi sınıfına bakarsak orada da çocukların çok yoğun oranda çalıştıklarını görüyoruz. Tekstil işlerinde çalışıyorlar, baca temizliğinde çalışıyorlar, daha küçük elleriyle ve bedenleriyle yapabilecekleri işlerde ve ucuz iş gücü olarak çok fazla çalıştırılıyorlar. Arkasından senin dediğin savaşlar geliyor. Orada çok fazla aile kallerini kaybediyorlar, kendileri hastalanıyorlar, ölüyorlar asker olarak kullanılıyorlar var böyle şeyler de çok küçük yaştayken falan Dolayısıyla aslında şu ortaya çıkmaya başlıyor sanayileşmeden itibaren çocukların çok büyük oranlarda zarar nü gören bir takım hayırsever denen insanlar ortaya çıkıyor Avrupa'da ve onlar aslında çocuk hakları alanında çalışmaya başlıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundaki yıkım bütün o hani aslında Yahudi soykırımıyla vesaire de bağlı olan çocukların yaşadığı her şeyin açıkça ortaya çıkması daha radikal bir müdahale olması gerektiğinin altını çiziyor. Hani Birleşmiş Milletler'in kurulması, insan hakları evrensel imzalanması imzalanmasıyla beraber aslında çocuklar için de belirli düzenlemelerin yapılması gerektiği ortaya çıkıyor kesin olarak. Şimdi bir müzik arası vereceğiz aslında konumuzla da ilgili bir şarkı dinleyeceğiz. Pink Floyd'dan The Wall şarkısı sizlerle birlikte dinledikten sonra sohbetimize devam edeceğiz. We don't need no Şarkımızı dinledik. Ve benim aklıma bir soru geldi. Demin aslında şarkı arasından önce eğitimden birazcık bahsediyorduk. Hı hı. Ve eğitim denilen şey orta sınıfın okula gitmesiydi. Hı hı. Peki ondan sonra ne oldu? Yani işte bizim ülkemizde de şu sıralar çokça tartışılan bir 4 artı 4 var. İşte 5 yaşındaki çocuğun okula gitmesi, okulların uygun olup olmaması var. Ve aslında üniversiteye kadar devam eden bir eğitim süreci var şu anda. Hı hı. İşte 14-15 yıllık bir üniversite hayatında içine katarsak 16 yıllık bir eğitimden geçiyor çocuklar. O arada neler oldu? Eğitimde çocuklar neler, yani ne reformlar oldu aslında birazcık da? Ve hmm. e, o zamanki eğitim sadece ders vermek ya da belirli bir meşgale üzerine... ...o işi öğretmek amacınday mıydı? Hı hı. Yoksa hadi bakalım bizden önce insanlar nasıl yaşamış diye bu da konuşuluyor muydu derslerde? Tamam. Hmm. Zor, çok zor soru soruyorsun. Bunu çok şey olarak cevap veremem tabii bilerek bir şey söyleyemem ama sadece şöyle bir e, yorum yapabilirim. E, aslında eğitim sürecinin bizim şimdi içinde bulunduğumuz biçimde genelleşmiş hali... ...temelde ulus devletlerin kurulumuyla ve oluşumuyla eş zamanlı bir şey. Yani hep hani bir devleti tanımlayan şey nedir diye sorduğunuz zaman hani paradır, bayraktır, para birimidir, bayraktır, hı hı. toprak parçasıdır vesaire değil mi? Aslında bir de ona eğitim sistemini eklemek gerekiyor bence. Çünkü e, yani gerçekten e, bir devletin kendi yurttaşlarını nasıl olmasını istiyorsa o hale getirebildiği en önemli kurumlardan bir tanesi eğitim. Tam da senin söylediğin gibi hani şimdi artık 4 artı 4'te Türkiye'de çok daha küçük yaştan itibaren de girmeye başlıyorlar ama eski usulden düşünelim. 6-7 yaşından itibaren bir yere giriyorsunuz gününüzün büyük çoğunluğunu orada geçiriyorsunuz. Hatta hayatınızın. Ve hayatınızın kalan kısmı da orada gidiyor. Yani şimdi çocukluk dediğimiz şey temelde bugün baktığımız zaman okulla eş anlamlı bir şey. Hani çocuk nedir? Bir oyundur değil mi? Hani Hı -hı. çocuk deyince ne gelir aklımıza? Önce oyun gelir sonra okul, okul gelir zaten bunun burasında bir tuhaflık var aslında onu şey yapmak lazım altını çizmek lazım ee, oku kendi başına kötü bir şey değil elbette de <gülüyor> içinde ne olup bittiği eğitim öğrenmek kötü bir şey değil aslında yani hani daha doğrusu kötü deyince de yanlış anlaşıldı zaten öğrenerek olgunlaşıyoruz büyüyoruz her an bir şey öğreniyor insan zaten yani başka türlü yaşayamaz zaten falan ama bunun planlanmış ve hani şunlar iyidir bunlar da kötüdür bunun böyle olması bunun böyle olmaması lazım şeklinde ee, bir biçime kavuşan eğitim sisteminin e, işlevi aslında hani bu devlet için şöyle yurttaşlar lazım o zaman böyle insanlar yetiştirelim biz aynı anlamı geliyor. Benim e, algım bu yönde. Buna dair çalışmalar da var aslında. E, yani Türkiye için de var. Özellikle eğitim sisteminin Cumhuriyet döneminden itibaren nasıl e, etkilerde bulunduğunu nasıl insanlar yetiştirine dair falan. Çünkü önceki zamanlara baktığım zaman eğitim hep böyle olmuş. Ne işe yarayacaksa ona yönelik olarak bir yetiştirme yapmış. Sen de belki eski Yunan'dan, Antik Yunan'dan bir şeyler söyleyebilirsin Deniz'cim. Ee, yani ben de mesela Sümerler'le ilgili olarak bir şeyler biliyorum. Hangi sınıfa mensupsanız ona uygun bir eğitim alıyorsunuz. Yani e, Sümerler'de öyle. Ondan sonraki Orta Çağ'da falan da öyle gidiyor. Yani din insanı olacaksanız gidiyorsunuz zaten böyle işte eski Ondan yazmaları okuyorsunuz, okuyorsunuz? falan. Ama hani ...çiftçi olacaksanız zaten yetişkinlerle öğreniyorsunuz... ...marangoz olacaksanız onun atölyesine Hı -hı. gidiyorsunuz falan... ...her şey çok belirgin... ...şimdi bizim yaşadığımız dönem daha karışık... ...yani hani her şey birden olabilirmiş gibi oluyor... ...insan falan hani onun olanakları vesairesi arttı... ...ama eğitim dediğimiz şey aslında tam da bu işe yarıyor... ...ne tür insanlar olsun bu toplumda ki... ...bu toplum varlığını sürdürsün... ...üretimini sürdürebilsin falan... ...yani o işe yarayacak insanları. ...çocuk da aslında temelde bu işe yarıyor... ...mesele burada evet. yani çocuk hakları geldi... 90'larda ama şimdi bugün hala dönüp baktığımız zaman çocuklar nasıl yaşıyor, ne, nasıl algılanıyor, Türkiye'de çocuk olmak ne demek? Onun üstüne falan düşündüğümüz zaman tam da şunu görüyoruz, hala algıda. Hani bir an önce yetişkin olsun da ondan sonra Eli olacak. 50 ekmek tutsun aslında bakış açısı bu. bu. Evet. Biliyorsun. Ve nasıl yetişkin olacak? işte nasıl bir yetişkin olsun? Yani itaatkar mı olsun, özgürlükçü mü olsun? Bir kadınsa mesela acaba hani annem olsun yoksa? Olmasın mı hı hı. falan. Yani bütün bunlar aslında toplumsal e, kültüre uygun olarak yapıyla birlikte veriliyor. Temelde de eğitimle veriliyor. E, ama sadece eğitimden öğrenmiyor çocuklar tabii yani artık. Medyadan öğreniyorlar biliyorsunuz. Ama size. aslında baktığımız zaman medyadaki insanları da yetiştiren ya da medyada en çok gözümüze çarpan haberleri yazan insanları da yetiştiren aynı eğitim sistemi. Elbette. O zaman aslında eğitim yani okuldan... Hı hı. E, öğrenemeyeceğimiz şeyleri aslında medyadan öğrenebiliyoruz ya da komşudan duyabiliyoruz ya da gazetede okuyabiliyoruz hı hı. ve aynı eğitim sisteminin çıktıları oldukları için aslında itaatkar, çalışan ve ele ekmek tutan erkekler hı hı. ve yine aynı şekilde itaatkar ve çocuk doğuran kadınlar. Aslında pek de bir farkı yok eskiden. Eee Biraz olumsuz taraftan bakınca ben de zaman zaman senin gibi bakıyorum öyle görünüyor ama istisnaların çok olduğunu artık biliyoruz. Hani bu kalıpların dışında yaşayan bir sürü insan var. O kalıpların ortadan kalkması için uğraşan bir sürü insan var. Çocuklar da var. Yani sizler de aslında seni artık Deniz Çocuk'tan sayabilecek miyim <gülüyor> mi diyeceğim. Mi? Yani söz gücünü yapmaya çalıştığı da bu. <gülüyor> Böyle bir kalıp veriliyor. O kalıbın dışında bir şeyler yapılabilir Demeye çalışıyoruz. Hepimiz kendi durduğumuz yerden. Dolayısıyla aslında demek ki bunu da alıyoruz bir yerlerden evet. bu toplumun içinde. Çocuklar radyo programı yani. sunabilir. Evet. Yani öyle olumsuz bir yerden bakmak değil mi? Çocuk dediğimizde aklımıza ne geliyor? Ee, hükümet çocuk deyince ne düşünüyor? Farklı çocuklar nasıl var olabiliyorlar? Yani nasıl hani bir, bir çocuk e, bir şey karşı çıktığı için hapse atılıyorken öbür çocuk ödüllendirilebiliyor falan ne dair bir sürü şeyi o toplumsal yapının farklılıklarını gözeterek düşünerek değerlendirmemiz gerekiyor aslında yani ben çok daha Hı. akademik bir şey de söylüyorum bir yandan bir yandan da hani yaptığımız çalışmalar üzerinden de söylüyorum aslında ama programımızın sonuna geldik ama bir şey eklemek istiyorum belki Hı. bir de ekleyeceği vardır sen dedikten sonra bunları Zeynep abla benim aklımda şey oluştu eğer çoğunluğun istediği yoldan gidiyorsan aslında ödüllendirilen oluyorsun ya da belki evet. de elinde güç sahibi olan insanların hı hı. yolundan gidiyorsan hı hı. sen cezalan olmuyorsun. Ama eğer gitmiyorsan başı yanan oluyor musun? Ee, ya bu biraz iktidar nedir aslında tartışmasına tabii. böyle tabii e, konu nereye gidiyor bakışı <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bu çok birbiriyle bağlantılı konular Hı -hı. bunlar aslında yani. yani çocuk yetiştirme dediğimiz şey hakikaten iktidara uygun insanlar yetiştirmeyse doğrudan senin sorduğun soruyla bağlantılı ama çok daha derinlemesine konuşmak tartışmak gerekiyor yani böyle şeyin sonunda evet doğru söylüyorsun diyemiyorum Hı -hı. aslında doğru söylüyorsun benim <gülüyor> ama tam onu da söylemiyorum dolayısıyla birazcık daha tartışmak e, şey yapmak farklı örneklerle belki konuşmak gerekiyor. Belki arada sizin bu merakını sürdükçe bunu yapmıyorsunuz. Bana iyi geliyor çünkü sizle konuşmak. O zaman, zaman ikinci programa görüşmek üzere diyelim Zeynep Avla'ya. Belki, belki görüşmek Bir de özlemişim radyoda olmaya. <gülüyor> teşekkür ederim size. Beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz teşekkür geldiğim ederiz. için. Teşekkür ederiz. Zeynep, Zeynep Avla'ya çok teşekkür ediyoruz tekrardan programımıza katıldığı için. Görüşmek <gülüyor> üzere diyeyim ben de o zaman. <gülüyor> Programımızı <gülüyor> kapatmadan önce bir hatırlatma yapayım. Ee, gö görüş ve önerilerinizi sözküçüğün radyo et gmail.com gönderirseniz çok mutlu oluruz haftaya görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın, hoşça kalın.